1129 numaralı konu, Ebu Derda'nın, Hazreti Peygamber'in bazı kelimeleri söyleyen kimsenin Allah'ın korumasında bulunduğu şeklindeki sözlerine kesin olarak inanması, bir kişi Ebu Derda'ya gelerek, ey Ebu Derda, evin yandı, dedi, Ebu Derda, hayır, evim yanmamıştır, karşılığını verdi, sonra bir ikincisi ve ondan sonra da bir üçüncüsü gelip ona evinin yandığını söylediler, Ebu Derda aynı şekilde bu ikisine de, hayır, evim yanmamıştır, dedi. Nihayet dördüncü bir kişi gelerek, ey Ebu Derda, yangın senin evine varıncaya kadar devam etti ve orada söndü, dedi. Bunun üzerine Ebu Derda, ben Allah Teala'nın benim evimi yakmayacağını biliyordum, dedi. Orada bulunanlar bu işe şaşarak, ey Ebu Derda, hayır, evim yanmadı, demen mi yoksa, Allah'ın benim evimi yakmayacağını biliyordum, demen mi daha acayiptir bilemiyoruz, ''Bunları neye dayanarak söyledin?'' dediler. Ebu Derda şunları söyledi. ''Ben Hazreti Peygamberin, kim sabahleyin şu duayı okursa akşama kadar onun başına herhangi bir musibet gelmez.'' buyurduğunu işittim. İşte söz konusu dua şudur. ''Ela ve ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül arşil kerim, maşallahü kâne ve malem yekün, ve la havle ve la kuvvete illa billahil âliyil azîm.'' Aleme en allah ala külli şeyin kadir ve en ilaye kadhata bi külli şeyin ilma elahum ve ini evuzu baik min şerri nefsî ve min şerri külli dabetin ente ahirin binası itha in rabbi a la müstakim ey allahım sen benim rabbimsin senden başka ilah yoktur ben sadece sana dayanıp güvendim sen yüce araştırmayın sahibisin, Allah neyi dilerse o olur dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudreti iledir. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve O'nun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım, ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.